Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ilmen bi ya Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yeni bir ders programına başladık. O da İmam al Muhammed bin mesela Mesailül Cahiliye isimli cahiliye meseleleri başlığı altındaki o kıymetli risalesine yaptığı şerhi irdelemek o şerhe dair güzel noktalara işaret etmekle gayret ediyordu. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta özet olarak hatırlayacak olursak Muhammed bin Abdullah, Mesailul Cahiliye adlı risalesinde cahiliyenin ortak özelliği olan, şirk ehlinin her dönemde ortak özelliği olan meselelerden bahsetti. O yüzden dersin mukaddimesinde önce ilk olarak cahiliye nedir, ne manaya gelir onu uzun uza diye izah ettik. Sonra da cahili müşriklerin yani her dönemdeki şirk ehlinin ortak birinci vasfı olan kabirlere ibadet etmek, salihlere ibadet etmek şirkinden bahsettik. Sonra geriye ikinci kısmı bahsetmekle, geriye kalan ikinci kısmı bahsetmekle devam etmiştik. O da itaati, emirlere olan itaati, rezillik saymaları, emirlere olan itaat noktasındaki kötü hasletleri gibi noktalarda, e, zaaflarını belirtmiştik Allah nasip ederse Şirk ehlinin Cahiliye ehlinin Üçüncü bozuk hasletlerinden Üçüncü ortak özelliklerinden Ne yapacağız inşallah Bahsedeceğiz kardeşler Diyor ki şeyh Üçüncü olarak Cahiliye ehlinin kötü hasletlerinden Ortak özelliklerinden anne muhalefete emri Onlar emir sahibi onlar devlet başkanı olan kimselere karşı çıkarlar. Ve adamul inqiyad lehu faziletun. Yöneticiye, emir sahibine itaat etmemek onların katında, onların yanında fazilettir. Ve ba'duhum yecaluhu dinen, hatta bazıları bunu fazilet ve din sayarlar. Fehalefahum Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi peygamber onlara bunun muhalifine bir şeye çağırdı. Bunun muhalifinde bir amele ortaya koydu. Bunun muhalifini onlara ne yaptı kardeşler? Emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve Zalim Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. Ve emretti. emretti ve galazafidelik ve ve abda ve aada onlara düşmanlık etmeyi katı olmayı karşı çıkmayı Allah Resulü Vesselam ne yaptı onlara e, yasakladı bu şekilde katı oldu onlara böyle bir nasihatte bulundu ve devam ediyor Nebi Sallimden sahinde rivayet edilen imam Müslim'in sahinde rivayet ettiği şu hadisi getiriyor ve hadi 3 ki elati varda fiha ma fi sahih anhu sallallahu aleyhi ve sellem yerza lekum Allah üç şeyden sizin için razı olur. Enta guduhu ve la tushriku bihi Allah'a ibadet etmeniz ona hiçbir şey ortak koşmamanız yani tevhide yapışmanız tevhitten taviz vermeyişiniz. Ve ente'tsimu bi hablillahi Allah'ın ipine Topluca sımsıkı yapışmanız. ikinci iş bu. وَاَنْ تَنَاسَحُ مَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ Allah sizden kimi emir sahibi aranızda kıldıysa ona nasihat etmeniz. tanasahu karşılıklı nasihatleşmeniz. Bu üç şeyi yaparsanız Allah sizden razı olur diyor hadisi şerifte. Gene İmam Bukhari sahihinde İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şu hadisi naklediyor. Men kariha min emirihi şey'an felyesbir. Kim emirinden kötü, kerih gördüğü, sevmediği bir şey görürse sabretsin. Fe innehu men kharaja sultanin shibran matat mitatu Kim emire bir karış isyanla, itaatsizlikle Müslüman emire bir karış isyanla, itaatsizlikle karşı çıkar ve bu hal üzere ölürse, onun ölümü, cahiliye ölümü üzeredir. Ve rüveye aydan, İbn-i Ebu Umeyyye, İbn-i rivayet edildi. Kal, Dekelnâ ala Ubad İbn-i Samit, marid. Ubad i̇bn sabitin yanına girdik ve o hastaydı. Fakulne dedik ki, hak Allah, Allah ıslah etsin. Haddefe bi haddisi yenfe'aka Allah'u bihi, Samiatuhu min Rasulillah <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem. Bize peygamberin sana haber verdiği bir hadis oku ki o sana fayda versin. Hatib <Sessizlik> el-Bagdadi böyleymiş. Hasta olduğunda talebelerini okurmuş. "Gelin bana hadis okuyun, ilim meclisi olsun ki umulur Allah hastalığımı giderir, bana afiyet ve şifa verir." O yüzden sahabe diyor ki, hastayken Allah sana fayda versin. Ee, sen Resulullah'tan işittiğin bize bir hadis Haber ver ki ilim meclisi olsun burası. Kal, Ubade dedi ki İbne Sabit, Da'anen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe Peygamber bizi davet etti, bizi çağırdı bir dine, bir menhece, bir yola. Biz de ona beyat ettik, tabi oldu. Fekâne fîmâ akhada aleyna. Bizden bu beyatte aldığı söz şuydu. En bâya'na ales sem'i ve ta'ati fi manşatina ve mekrahina. Zorlukta ve kolaylıkta. Zorlukta ve kolaylıkta işitip itaat etmek. Genelde itaat sadece kolaylıktadır insanların yanında. وَاُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَفْرَتَنَا عَلَيْنَا Zorlukta ve kolaylıkta onları kendilerimize, kendi nefislerimize tercih ederek onlara işitip ve itaat edeceğimize dair, peygambere işitip itaat edeceğimize dair beyat ettik ona. وَاَلَّا al الْأَمْرَ اَهْلَهُ İş hakkında, işin ehliyle tartışmayacağımıza. İş hakkında, işin ehliyle tartışmayacağımıza. Şimdi bu okuduğum bütün kelimeleri tek tek açacağım. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle tevhid ehliyle cahili ehlini birbirinden ayran meseleler bunlar. İlla <gülüyor> entarav Ama o işitmeniz ve itaat etmeniz bir gün kalkar. İlla entarav kufran muvahen Açık bir küfür o emirlerinizden görürseniz fihi burhan. Allah'tan da bu küfre dair Allah'ın kitabından açık da bir deliliniz varsa Allah'ın ve Resulünün kitabından açık bir delil varsa O zaman yöneticilerimize, Müslüman yöneticilerimize artık itaat ne olur? Eğer delille küfürleri sabit olursa onlardan itaat kalkar. Diyor ki, harfi hadal bab kethi İmam Ali'sü böyle söylüyor. Bu babda hadisler çok fazladır. Valem ya khalal fi dinin ev dunyahum, insanların dünyalarında ve dinlerinde bütün çıkan sorunlar ve müşkilatlar dinlerine arız olan bütün khalaller illa min khalalil bir hadil vasiyye Peygamber'in bu vasiyetini terk etmek sebebiyle çıkmıştır." Peygamberin bu tavsiyesini terk etmek sebebiyle çıkmıştır. İşte bu Muhammed bin Abdülvahab'ın cahiliye toplumunun kötü karakterini ve ahlakını anlatırken zikrettiği ve ardından alüsünün de hadisi şeriflerle şerh ettiği diğer meselelerdir kardeşler. Şimdi tekrar kelimelere geri dönecek olursak, dikkat edin, Muhalef ''Enne anne velil emri'' dedi emir sahibi, emirin dostu, emirin eline verildiği insan. Bakın insan, cahiliyede emirsiz yaşamaya alışmıştır. İnsan özellikle şu son dönemde hürriye, hürriye diye bir nara attıkları ağızlarına sakız yaptıkları bir küfür var. Hürriyet, yani herkes istediğini yapabilir, herkes istediğini düşünebilir, herkes ağzına geleni konuşabilir, herkes istediğini dost, istediğini düşman edinebilir. Herkes özgürdür. Herkesin hürriyeti vardır. İslam böyle bir dini anlatmıyor. İslam böyle bir dini tavsiye etmiyor. İslam böyle bir din değil. Bu cahillerin, bu müşriklerin ve kafirlerin ortaya attığı din. İslam'da hürriyet olmaz. İza kad Allah ve Resulü emran Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman felahirata kimsenin seçme hakkı yoktur ondan sonra. Dolayısıyla İslam'da hürriyet safsatası yoktur. İslam'da hürriyet saçmalığı yoktur. Sen bir şey yapacaksan, bir emir, senden bu dini daha iyi bilen, senden vakıaya daha vakıf olan, senden durumu çok daha iyi bilen bir emirin yönlendirmesi ve talimatıyla hareket edeceksin. Sadece bir parmak hiçbir şey yapmaz. Beş tane parmağı sıktığınız zaman yumruk olur, koca bir adamı öldürebilir, çok sağlam kalın duvarları kırabilir, tahtaları kırabilir. Niye? Birlikte hareketin bereketi ve neticesidir mi? Cemaatle yaşamak ki İslam cemaat dinidir. Amirikum bi khamsin, amirani yallahu bihinne. Allah'ın emrettiği beş şeyi emrediyorum ben de size. Essem'i ve atta'ati ve cihad ve hicra. İşitmek, itaat etmek, cihad edip hicret etmek. Vel cemaa Beşincisi de cemaat olma. Çünkü işitmek ve itaat etmek için bir tane emir gerekir. Emir emreder, işitirsin, itaat edersin. Emir emreder cihad edersin, emir emreder hicrete gidersin. Hepsinin temel, bu dört tane temel esasın bina olduğu yer cemaat olmaktır. Bir emirin varlığı ve altındaki memurların varlığıyladır. İnsan tek başına bir kavmin içerisindeyken tevhidi anlattığında ve o kavim küfürde olduğunda onu korkuturlar, ona eza ederler. Misal Kur'an-ı Kerim dolu. Vma lan alla ntevkel ala Allah ve kadhadan subulana ve lan sabrana ala ma azitemuna min ala ma Bize ne oluyor da Allah tevekkül etmiyoruz? Allah bize hidayet etmiş, Allah bize hakkı öğretmiş, biz sizin bize ettiğiniz eza'lara sabretmiyoruz. Fa ala Allah ifal Tevekkül edenler Allah'a tevekkül et, etsinler. Vakaal edine kefaru lirusulihim, bütün kafirler, elçilerine, davetçilerine, kavimlerine, onlara nasihat edenlere, onlara iyilikle muamele edenlere, onları ateşten kurtarmak isteyenlere, vakaal edine kefaru lirusulihim, la nukrijen nakum min ardina. Biz sizi bu diyardan çıkartacağız. Burada yaşayamazsınız. Au la ta'udun nefimilletine. Ya da bizim dinimize gireceksiniz. Ya da bizim inandığımız gibi inanacaksınız. Şimdi tek başına bir Müslüman bu ezaya nasıl sabretsin? Tek başına bir Müslüman bu ezaya nasıl mukavemet etsin? Tek başına bir Müslüman, zayıf bir insan. İnsan zayıf bir varlıktır. Allah'ın peygamberleri cemaat kurmuştular. Bak bu gerçeği anlayan ateist kafirler var Türkiye'de. Ne diyorlar biliyor musunuz? Muhammed diyorlar en büyük mafya lideriydi tarihteki. Aleyhissalatü vesselam. Niye söylüyorlar? Çünkü peygamberin etrafında peygambere gelecek oka kafa uzatan erkekler vardı. Peygamberin etrafında peygambere gelecek kurşunun önüne atlayan erkekler vardı. Peygamberin yanında biri ona şer irade ettiğinde göğsünü ona siper edecek kalkanlar vardı. Nitekim o yüzden Uhud savaşında peygambere bir ok geliyor. O ok peygambere isabet edecek zanlıyla sahabe kafasını uzatmıştı ve gözünden olmuştu. Allah Resulü gözünü yerine koydu onu. Bu insanlar bu mucizeye şahit oldular. Aynı şekilde Talha bin Ubeydullah Uhud Dağı'na doğru çıkıyorken Müslümanlar hezimete uğradığında daha doğru çekildiklerinde Talha yere köpek gibi kapa kapaklanarak elleri ve dizleri üzerine kapanarak peygamberin sırtına basıp yukarı çıkması için bekledi. Gene Hudeybiye anlaşması günü peygamberin iki tane sadık dostu peygamberin yanında kılıçlarını kında, kınlarından çekmişler hazır bekliyorlar olur da müşrikler bir ihanet eder peygamberi öldürmeye kalkar suikast yaparlar diye. Aynı şekilde peygamber Yahudilerle anlaşma yapmaya gittiğinde Yahudiler peygamberin kafasına taş düşürmeye şehit etmeye çalışıyorlar ve hepsinde peygamberi koruyan yanındaki sadık adamları. Yani o yüzden mafiye benzetiyorlar. Adam hayrı söylüyorsa, birileri itaat ediyorsa niye mafiye benzetiyorsun? O zaman bütün peygamberler bunu yapmışlar. Bu tabi kafirlerin hakkı kötülemelerin. Ama az önce söylediğim gibi kafirlerden gelecek bütün şerri, bütün belayı Müslümanlar cemaat olmakla def ederler. Bir araya gelmekle, bir bayrağın altında, bir kelimenin etrafında toplanmakla. Arapların meşhur bir kıssası vardır. Ukiltu, ukilet, ukilet fi yevm el-thavrul abiyat. Beyaz ineğin yendiği gün ben yendim. Bu meşhur bir kıssadır. Üç tane inek varmış. Biri siyah, biri beyaz, biri kırmızı. Tilki, tilki ya, akıllı, zeki. Şimdi bunlara saldırsa karnı acıkmış, üçü de bunu ayaklarının altında ezerler. Ne yapacak? Plan kurmuş hemen. Gelmiş beyaz iğneye demiş ki, özür dilerim siyah ve kırmızı iğneye. Bu beyaz var ya demiş. E Bu size haset ediyor demiş. Neden? Falan gün böyle demişti. Falan gün böyle yapmıştı. O var ya o sizi hiç sevmez. O sizin düşmanınız. O size böyle yaptı, o size böyle etti, şöyle yaptı falan filan. Kırmızıyla siyah da tufaya geliyorlar. Diyorlar hakikaten ya. Bu adam doğru söylüyor. Tilki ne zaman sevgisini yok etti onların? Saldırdı beyaz ineğe. Siyahla kırmızı gördüler bir şey yapmadılar. Çünkü dediler zaten düşmandı kötüydü. Ya, tukaka oldu argo tabirle Ve gitti. Tilki de bir güzel afiyetle yedi beyaz iğneyi. Sonra iki üç gün geçti aradan tilki gene acıktı. Karnı aç ne yapacak tilki? Gitti kırmızıya. Dedi ki bak bu siyah var ya. Eee? Falan gün böyle etti, şöyle etti. O seni sevmiyor böyle yapmıyor. Ertesi günde ona saldırdı. Dedi zaten düşmandı. <gülüyor> Kaldı siyah. Aradan iki üç gün geçince tilki geldi siyah ineğe de, e, e, dedi ki eee İnek kardeş kaldık senle ben teke tek. O gün siyah inek dedi ki beyaz ineğin yendiği gün ben aslında yendim zaten. Şeytanın Müslümanlara ilk yaptığı şey tabi tevh-i Müslümanların bir araya gelmesinden konuşuyorum. Yoksa bugün bir takım müşriklerin çığırkanlığı yaptığı kafir, müşrik, münafık ne kadar kalbi hasta pislik varsa hepsini bir araya toplamak o Allah ve razı olduğu şey değil. Ama bir, bir ortamda bir yerde eğer temiz insanlar bir araya toplanıp ve cemaat oluyorsalar, bir araya geliyorsalar bu insanlar, bilin ki şeytan oradadır. Şeytan değil, şeytan orduları oradadır. Neylen Bir, kardeşliği yok etmekle. Geçen hafta ben bunu kısmen anlatmıştım Medine'de. E Evs ve Hazreç'in nasıl birbirine düştüğünü, nasıl birbirlerine kılıç çektiklerini Sonra peygamberin gelip nasihat edip akıllarını başlarına topladıklarını onların. Akıllı olun, Allah size bak İslam'la nimet verdi, Allah sizi tevhidle şereflendirdi, Allah sizi kardeş yaptı, Allah sizi düşmanlıktan kurtardı. Nasihat etmişti ve düzelmiştiler. Şeytanın muvahhid topluluğa yaptığı ilk şey tevhid ehlini parçalamaya çalışmaktır. O topluluğu parçalayan iki tane grup var. Aslında üç Ele başları şeytan ve cinlerden var olan orduları, vesvese veren. İkinci taife, onun sadık kulları olan münafıklar, yani İslam izhar edip küfrü, nifakı batınlarında gizleyenler. Bizim aramızda, bizim cildimizden, bizim gibi görünen, bizim gibi konuşan ama kalplerinde imandan zerre nasibi olmayanlar. Üçüncüleri de, mümin kardeşlerimiz olup da kalbinde hastalık olanlar. Onlar da yardım ederler şeytana vesvesele. Allah Azze ve Celle şeytanın gene müminler arasındaki kardeşliği yok etmek çabalarından birini anlatırken ki o da ifk hadisesidir. Peygamberin hanımı Ayşe radıyallahu anh'a aleyhissalatu vesselamın eşine zina iftirası yapıldığı vakittir. Bunu cinni bir şeytan birine vesvese verdi. İnsi onun sadık kulu münafık konuştuğu Kalbinde hastalık olanlar da tahkik etmeden, subut ettirmeden, işi ehline döndürmeden ağızdan ağza yaydılar. Allah ayet kerimede diyor ki onu işittiklerine müminlerin sözü bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir demek olmamalı mıydı? Yani bu olması gerekmez miydi? Evet bu olması gerekirdi. Bu apaçık iftiradır demesi gerekirdi. Bir İslam toplumunda kardeşinden gelen şer bir haber olduğunda onu tahkik etmeden, subut ettirmeden yayarsan, onun üzerine kanaatler bina edersen onun altında düşmanlık, tefrika ve ayrılıktan başka bir şey çıkmaz. O yüzden tefrikanın altında var olan şey ahlaksızlıktır. Cehalet değildir. Allah İmam Zehebi'ye rahmet etsin. Allah ahirette bir araya getirse de şöyle bir alnından öpsem, şöyle bir desem ki ya beni en güzel sen anlamışsın, en güzel sen benim duygularımı anlatmışsın. Diyor ki biz sünnet sahipleri ömrümüz boyunca ölene kadar bidat sahiplerinden ah, ahlaksızlık, yalan ve iftiradan başka bir şey duymadık. Ne kadar da çok bugünkülere benziyorlar dedelerinin torunları. Hepsi birbirlerinin aynısılar. İftira, yalan sadakatsizlik, ahlaksızlık diz boyu. Niye? Toplumu parçalamak için şeytan insandan askerlerini kullanıyor. Bidat ehli heva ehlidir. Heva ihtilaftır değil mi? O yüzden selef bidat ehlinden konuşurken heva ehli diyorlar onlara. Niye? Hevalarından ihtilaf ediyorlar. Şer'i ölçülenli değil. Yoksa ihtilaf insanlığın tabiatında var. Şeriatta ihtilaf var. İhtilafın muteber olduğu yer. ida içtadal hakim فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا وَاِذَا اِجْتَادَ الْحَاكِمْ فَاَخْطَعَ فَلَهُ اَجْرًا Hakim içtihat eder, isabet ederse iki ecir vardır. Hakim içtihat eder, hata ederse ona bir ecir vardır. Ama şöyle de üç tane kadı var. Hakkı bilmiş, hakla hükmetmiş bu cennette. Hakkı bilmemiş, cehaletle hükmetmiş cehennemde. Hakkı bilmiş, hevasıyla hakkın zıttına hükmetmiş bu da cehennemde. Bak. Bunlar için cehalet orada özür olmadı. Burada adam hata etti, cehaletle yanlış sonuca çıktı, ecir aldı. Buradaki ise cehenneme gitti. Demek ki şeriatın müsemaha gösterdiği ihtilaf var. Demek ki şeriatın müsemaha göstermediği ihtilaf var. Zaten kim bu ilmi alırsa fakir olur. İmam Şatibi'nin muvafakatını açın. Seleften 20-30 tane alimden, Söz getirir, ihtilaf bilmeyen adamdan fakih olmaz. İhtilaf fıkhına vakıf olmayan adamdan fakih olmaz. İlmin anahtarıdır ihtilaf fıkhı. Hangi ihtilaf muteberdir, hangisi değildir bunu ayırt edebilmek, Allah'ın kullarından hayır irade ettiği, kendilerine hayırla ikram ettiği salihlerin ayrıldığı apaçık özelliktir. O yüzden şeytan bu... Meşru olan ihtilafın kapısından yaldızlı sözlerle beraber bir kapı açarak meşru olmayan ihtilafla İslam ümmetini parçalamaya çalışır. Müslümanların birliği dağıldığında, Müslümanların cemaati dağıldığında kafirlerden gelen ezaya mukavemet edemezler. Bakın vakıamızda cemaatçe yaşamanın getirilerini biraz gözlemleyelim. Yani illa bunun İslami cemaatler olmasına gerek yok. Bugün İspanya'nın en büyük... İllegal örgütü, merkezi otorite olan devleti tanımayan yapılanma ETA'dır. Yani bizim burada doğudaki Kürtler gibi kasalan mıydı? Katalanya denen bölgede farklı bir ırk İspanyolların gölgesi altında yaşayan bağımsızlık mücadeleleri için toplanmışlar bir araya. Kimisi... Gösteriler yapıyor, kimisi gazetelerde yazıyor, birileri konuşuyor, birileri anlatıyor. Hakkımız da hakkımız diyor. Ne vermişler adamlara? Özertlik vermişler. Bak cemaatle hareket etmişler. Kafir bile olsalar neticeye varmışlar. Bakın birçok yapılanmaya, birçok batıl teşkilatlanmaya bakın hep neticeye ulaşmışlar. Bugün mesela Kürt halkının, Türkiye'deki Kürt halkının BDP yapılanması... PKK yapılanması altında koca Türk devletinden Oslo'da masaya oturtturup bazı tavizler aldığı gibi. Koca devlete oturmuş anlaşma yapıyor terör örgütü dediği örgütle. Niye? Adam topluluk. İsterse yapmasın. ha Gezi parkı, çapulcu dediler masaya oturdular. Başlarını aldılar oturdular konuşmak için. Niye? Toplu bir hareket var. Biri diyor ki böyle yapın yapın. Bu Allah'ın bütün peygamberlere emrettiği ve bütün peygamberlerin de tesis etmek için uğraşıp çaba sarf ettiği şey cemaat olmak. O yüzden Muhammed bin Abdullah Dura diyor ki iyi bil ki din cemaatsiz yaşanmaz. Cemaat imamsız olmaz. İmam itaatsiz olmaz. Bu üç şeyi hangi kavim ihya ederse bu Allah'ın kitabıdır. Allah o kavmi izzetli ve şerefli kılar. Peygamber diyor ki bu Allah'ın kitabı Hangi kavim ona yapışırsa Allah işte o kavimleri, nice kavimleri bu kitapla yükseltir, nice kavimleri de zelil eder. İzzet ve şeref Allah'ın kitabını bilmek, Allah'ın kitabını yaşamaktır. Ve Allah'ın kitabı da her yerde ihtilafı, tefrikayı, işin ehliyle e, iş hakkında tartışmayı hep yasaklamış, hep bundan insan cedele, <gülüyor> Maalesef insan cedelcidir, cedeli çok sever. O yüzden Allah Resulü'nün ümmeti aleyhine korktuğu unsurlardan bir tanesi hadiste dediği cidalül lülmûnafıkı bil Kur'an lafzıdır. Münafığın Kur'an'la cedel etmesi. Adam Allah'ın sözünü okuyor ama yerine koymuyor. Başka bir batıl mana irade ediyor. Tıpkı haricilerin yaptığı gibi. Hüküm Allah'ındır. Ya Aksini söylemiyor ki Ali de diyor hüküm Allah'ındır. Sözü yerine koysana öyle mi? Nice bidat taifenin sözü yerinden oynattığı gibi. Dolayısıyla bu gibi hasletler, bu gibi ihtilaflar, bu gibi kötü ahlaklar hep insanların tevhidten cehaletinden, İslam dininden cehaletinden ortaya çıkar. Bunlar da insanları dünyada da ahirette de rezil eder. Tabi kurtuluş reçesi üç şey. Bak az önceki hadisi tekrar edeceğim şimdi inşallah. Müslimin sayınlar rivayet ettiği entabudullaha vahdehu ve la tüşriku bihi şey Bak tevhid. Cemaat öyle ne olursan ol gel. Mevlahum gibi kafir de olsan, Müslüman da olsan, münafık da olsan gel değil. Kim gelecek? Neyin etrafına toplanılacak? Entabudu lillahi vahdehu ve la tüşriku bihi şey Allah'a ibadet edeceksin, hiçbir şey ortak koşma. Tevhid. Önce tevhid esası üzerine toplanılacak. Tevhide toplanmazsa bütün topluluklar ayrılabilir. Sen Türk bayrağı altında toplayamazsın bu kadar kavmi. Niye? Herkes hakkım der. Kürt hakkını ister, Türk hakkını ister, Alevi hakkını ister. Başka bir etnik yapı o da kendi hakkını ister. Ama aslında hiçbirinin birbirine hakkı yoktur. Hak ve hukuk Müslüman ve kafir arasında geçerlidir. İnananlar ve inanmayanlar olmak üzere toplum iki sınıftır. Dört sınıf, on sınıf, yirmi sınıf kılınan topluluklar misali şudur. Adamın birini, evin birine aslan, ceylan, tilki ve koyun koymuş. Başına da demiş ki dünyanın en iyi idarecisi başına da onu koymuş. Bir odadalar. Yani ne kadar sabredebilirler birbirlerini yememeye? Çok az imkanı yok. Biri birini yiyecek. Hayatta kalmak için biri birini yiyecek. Bugün artık dünya patladı. Bütün dünyada artık etnik yapılar birbirlerini kaldırmıyorlar. Türk'ü Kürdü ile, Arap'ı Arap olmayanıyla, komünisti demokratıyla. Ukrayna niye karıştı? Komünistler, demokratlar savaşıyorlar. Bizim küfrümüz müdahil, sizinki müdahil? Herkes dünyanın peşinde, çıkanın peşinde. Artık toplumlar kaldırmıyor bu ayrılıkları. Ayrılık üzerine ittifak olmaz. Ya inananlar vardır ya da inanmayanlar vardır. İşte içtima, toplanma tevhid etrafına olur. Sadece inananların, Allah'a teslim olup Allah'a kul olanlarındır. İki, Tevhidi gerçekleştirdikten sonra o tevhid kelimesi etrafına cemaat olup toplanmak, Din cemaatsiz yaşanmaz. Bana diyorlar abi şurada bir Müslüman varmış tek dosmaymış. Müslüman tek nasıl oluyor diyorum ya. Ya olabilir yani adam cemaatsiz olması İslam'da küfür değildir de. Cemaatsiz bir insanın imanını ve tevhidini uzun bir müddet koruması dış bütün şerlerden ve belalardan koruması mümkün değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cemaatten ayrılanın misalini şöyle veriyor. Nasıl? Sürüden ayrılan kuzu misali, koyun misali. İyi bilin ki diyor, kurt da şeytandır. Hangi koyun sürüden ayrılırsa, kurt onu kopar, şeytan onu kopar. O yüzden cemaatsiz birinin tevhid üzere yaşaması ve tevhid üzere ölmesi ne değildir kardeşler? Mümkün değildir. İki kişi de olsan cemaatsindir. Üç kişi de olsan cemaatsindir. Adet önemli değildir. Yeter ki toplanan insanların hak etrafına toplanması Esas olan, mühim olan, kıymetli olan şeydir. Ve üçüncü kurtuluş reçetesi insanlara en ağır gelen, insanların Allah'ın merhamet ettiği, kalbini İslam'a açtığı, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine hayır dilediğinden başka kimsenin başaramadığı karşılıklı nasihatleşmek. Siz emirlerinize nasihat ettiğiniz müddetçe sizden hayır eksik olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar emire nasihatle emirle cedel etmenin arasına ayıramadılar. Emire nasihatle emirle cedel etmenin arasına ayıramadılar. Emirlerle cedel edenler dediler ki nasihat ediyoruz. Hatada onlara itaat edenler dediler ki itaat ediyoruz. Oysa ki burada cedel etmeleri, burada cedel etmemeleri gerekiyordu. Bunun adı hikmet. وَمَنْ يُعْتِ الْحِكْمَةِ fakat Kime hikmet verildiyse ona büyük bir hayır verilmiştir. Hikmet eşya yerli yerine koymaktır güzel kardeşler. Her şeyi yerli yerine koyabilmektir. E kusura bakmayın o da siparişle gelmiyor. Öyle internetten bir şey aldım kargoyla aradım adres bu gönderinle olmaz o iş. Dünya işleriyle karıştırmayın bu işi. Allah dilediğine bunu verir ve diğerlerini onunla onu da diğerleriyle imtihan eder. Vallahi tallahi lakat aferakallahu aleyna ve in kunna fi dalalin mubin. Bunu dediler. Peygambere önce cedel edip hak davetçiye önce karşı çıkıp sonra onun getirdiği hakka tabi olanlar dediler ki vallahi tallahi Allah seni bizim üzerimize seçmiş ve biz sapıklıkla idik sana muhalefet ederken. Biz sapmışlardık. Allah bize şimdi gösterdi. Hakkı anlatırsınız, insanlar eza ederler, insanlar kötülerler, farkında olmadan hepsi hakka gelirler. وَجَالْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَكَانَ الْبَاطِلَ زَهُوْقَ Hak geldi, batıl yok oldu, batıl yok olmaya müstahaktır. Ya hakkı söyleyeceksiniz, eza gelecek, sabretmek zorunda kalacaksınız. Ya da korkaklığı seçip konuşmayacaksınız. Millet, konuşan millet, batılı konuşan millet sizi kendine benzetecekler. Tercih yapacaksınız ikisi arasında. Ve hak yoldan sapmaların her zaman bu yolla olduğuna da tecrübe sahipleri, akıl sahipleri her zaman şahit olmuşlardır. Ya münkere karşı durup nasihat etmişlerdir, münkeri değiştirmişlerdir ya da kendileri münkerin bir maşası olmuşlardır zamanla. Biz bu filmi çok izledik. Filmin son senaryosunda ne ne var? Çok iyi biliyoruz. Bir diğer rivayet ettiği buradaki hadiste İbni Abbas'tan gelen kim emirinden kerih gördüğü bir şey görürse sabretsin. Nedir o kerihlik? Açık bir haram, açık bir şirk değildir. Ne adam malı taksim ederken, ganimeti taksim ederken herkese aynı vermemiş. Tamam zulmetmiş ne yapalım şimdi? Kavga edip birliği mi parçalayalım? Bir dahakine artık sabredelim adam gibi bir adam koyarız o zaman. Bir dahakine. Bakarız kim adil, kim Allah'tan korkuyor öyle mi? Ona o zaman görevi tevdi ederiz. Ama unutmayalım ki bir idareci zalimse, bir idareci kötüyse, onu kötü yapan yanındaki yalakalarıdır. Her zaman kralın yalakaları vardır. Her zaman sultanların yalakaları vardır. E peki nasıl ayıracak Müslüman yalakalıkla itaati? Hayır olduğu müddetçe itaatini ortaya koyarak ama açık bir şer, açık bir Batıl gördüğünde de nasihat ederek emirine. İnsan bu da dediğim gibi hikmetle insanın ayırabileceği, Allah'tan korkarak ayrımını görebileceği bir şey. Başka türlü göremez insan bu imtihan vesilesidir. Felyas bir sabretsin. Ya şu adam daha iyi konuşuyor. Ne yapalım kardeş bu adam emir. Bu adam ölür, şehit düşer, hapse girer bakarız o zaman. Daha güzel konuşan birini alırız. Bu adam daha düzgün görüntülü. Yani kaportacı değiliz yani. Tamam böyle şeyleri düşünme. Şeytan hep böyle gereksiz şeylerle gelir insanlara. İnsan hiç düşünmez ya bana ne ya? Bana ne? Beni ilgilendiren taraf ne? Beni ilgilendiren hiçbir taraf yok. Ama insan bunu akledemediği için, insan bunu göremediği için, göremeyen bir varlık olduğu için, Zayıf olduğu için çok zaman bu hataya düşer. فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَّ السُّلْطَانِ şibran Sen adamdan, sultandan, yöneticiden, idareciden, güç sahibinden eğer çıkarsan bir karış ve bu hal üzere ölürsen ölümün cahiliye ölümüdür diyor. Cahiliye üzeredir diyor. Şimdi tabi asrımızın sapıkları da var. Bak diyor kardeş gördün mü? Emire karşı çıkmak kötü bir şey. Haricilerin yolu seleften de bundan nakiller var doğru ama hangi idareci Ya eyhallazina amanu ati'u'llaha ve ati'ur-resul Allah'a ve resulüne itaat edin ve ulil-emir <gülüyor> minkum sizden olan emir sahiplerine de minkum sizden olan Müslüman olan adam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor adam Allah'a resulüne küfre diyor adam ilahlık taslıyor ya en son dedi ki o çok sevdikleri, o İslam'a yardım ediyor, Müslümanlara yardım ediyor dedikleri Tayyip Erdoğan, diyor ki, muhaliflerime diyorum, benim rahmetim gazabımı geçti. Bu Allah'ın sözü, Allah'ın hadisi kutsi bu. İnne rahmeti galebet gadabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Allah. Allah arşın yanına böyle yazmış. İnne rahmeti galebet gadabi. Adam açıkça ben ilahım diyor zaten yani. Diyoruz bu adam puttur. Bu adam kendine ibadete çağırıyor. İnsanlar da diyor ki ya bu adamdan ne istiyorsunuz? İslam'a hizmet ediyor. Nerede etmiş? Biz niye görmüyoruz? Verdiği şey demokrasi çatısı altında. Herkesin her istediğini konuşması. O din değil ki arkadaş Allah'la pazarlık yapma. Allah'la bu işin pazarlığı olmaz. Başkası yok. Ben söylüyorum bana ne o da söylesin. Yok söyleyemez. Bu arz Allah'ınsa söyleyemez arkadaş. Ateist yaşayamaz. Kimse kıvırtmasın bu İslam dinini. Kimse yumuşatmaya çalışmasın. İslam net bir din. Bir grup solcu yapılanmayla MLKP mi diyorlar? Maksist Komünist Partisi üyesi bir grup gençle tanıştı. Dini anlatıyorum. Çocuk soruyor. Bize diyor yaşama hakkı var mı şeriatta? Diyorum yok. E diyor bize bir yer verseniz biz size savaşmayız. Siz şeriatla hükmedin biz kendimiz yok kardeş yani bak ben sana anlatayım. Ay'a çıksanız rokete biner gelir orada keseriz kafanızı dedim. İslam bu yani eğip yükmeye gerek yok. Yani bu söz insanın hoşuna gitmez ama çocuk akıllı okuyor. Vallahi bu kadar net bir din dinlemedim dedi yani. Sizi öbür sakallılarla karıştırdık dedim hata etmişsin biz o sakallılardan değiliz. Biz o sakallılardan değiliz. Allah'ın dinini yamultmak bizim işimiz değil. Ve ale'r rusuli illel balahul mubin. Resullere düşen apaçık tebliğdir. Allah bilir kim kabul edecek, kim kabul etmeyecek. Nasıl bir eza gelecek ya O Allah'ın takdirinde. Bakın selef bu hakikati anlayan akıllı insanlar oldukları için diyorlar ki: "Eğer Allah'ın bana yazdığı rızkım ve Allah'ın bana yazdığı ecel değişmeyecekse hakkı söylemekten beni alıkoyan nedir?" Bu seleften bir salihin sözüdür. Salih bu dini anlamış akıl sahibi bir adamın sözüdür. Her hafta söylüyorum. Anlatırsın Allah seni Süleyman yapar insanlara kral olursun. Anlatırsın Yahya gibi Allah dilemez istemez seni ağacın kavuğunda şehit ettirir katına öyle alır. İpin Allah da dilediğini yapar. Sen bu masanın sahibiysen ister yakarsın ister kırarsın ister atarsın kime ne? Eğer Allah bizim sahibimizse, Allah bizim melikimizse, O bizim tek yaratıcımız ve Rabbimizse o zaman bizi Süleyman gibi kral yapmak, bizi Yahya gibi güce ulaşmadan dünyadan çekip almak o Allah'ın dilemesinde olan bir şeydir. Gaye Allah'a tevhid üzere ibadet etmektir. Amaç, hedef yalnız ve yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Ama insanlar her zaman bildikleri şeyleri unuturlar. Allah da hatırlamayı emrediyorlar. Hatırlamayı her zaman bize tavsiye ediyor kardeşler. Son burada hadis var. Bitiriyorum. Dördüncüyle de tamamlayacağım dersi inşallah. Buradaki son getirdiği hadis, Bukhari'nin sahinde rivayet ettiği ubade hadisi. Peygamber bizden neyin sözünü aldı? Zorlukta ve kolaylıkta itaatin. İnsanların çoğu mızıkçıdır. Argot abimle. Hani nedir mızıkçı? Oyunu oynarsın. Şimdi başa baş gidiyorsun. Baktı adam yenilecek, kaldırıyor tahtayı atıyor, oyunu bozuyor. Olmaz, baştan başlayacağız. Ya niye? Olmadı, başarısız. Gördük, başarısız oldu ya. Bu mızıkçılık karakteri çocukken insanın fıtratında var olan bir şeydir. Hepimiz çocuktuk, hepimizin arkadaşları vardı. Böyle pis arkadaşlarımız olmuştur her zaman. Mızıkçı, huysuz, kendi kazandığında ha ha sevinen, kaybettiğinde... İşte dünya yıkılan. Öyle mi? Bu ahlaktır yani. Öyle adam vardır dünya umrunda değil. Ne olacak? Oyun kaybetmiş yani. hani Kazanabilir, kaybedebilir. Bu ahlaktır. insanın fıtratıdır, tabiatıdır yani. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kullarından hayır dilediklerine o güzel fıtratı vermiştir. O yüzden insanların emire itaati de sadece kolaylık anındadır. Emir para veriyorsa güzeldir. Emir ganimetten pay veriyorsa güzeldir. Emir hatasına susan bir emirse güzeldir. Emir adedimizi arttıransa güzeldir. Emir, insanlara hiçbir hatasında kendilerine kızmak gibi bir tehlikeyi göz önüne alarak öyle bir erdemi göstermiyorsa, korkak bir emirse o güzeldir. Etbaanın kanını kolay dökense o güzel emirdir. Ne kadar su gibi harcarsa o kanı o kadar güzel emirdir insanlar için. Oysa ki Allah Resulü Allah ve Resulün katında böyle değil. Emre verdiğinde de itaat edeceksin, vermediğinde de. Kızdığında da itaat edeceksin, razı olduğunda da. Seni seve debilir, kızadabilir. Hakkıdır. Sen çocuğuna yeri gelir kızarsın, yeri gelir seversin. Tıpkı bunun gibidir. Allah Resulü diyor ki en şerrileriniz en şerlileriniz, sizin ha Müslümanların en şerlileri, emirlerinin korkuları sebebiyle konuşamadıkları, emirlerinin korkuları sebebiyle onlara maldan bol bol sussunlar diye verdikleri adamlardır. Nice öyle insan vardır yani. Vermedin mi bıdı bıdı bıdı konuşur, verdin mi her şey süt limandır. Bunlar Allah katındaki en şerli insanlar. Hep bunlar cahili ahlakın... Neticeleri, ürünleridir. O yüzden Allah Resulü iyilikte ve zor zamanda söz aldı. Bakın adamlık bir iştir yani, şereftir. Herkes buraya ulaşamaz. Ne zaman ki Allah Resulü Uhud'a çıkacaktı, Bedir'e çıkacaktı, Evsim ve Hazreç'in liderleri dediler ki peygamber ultimatom veriyor. Nedir ultimatom? Yani güven oyu yoklaması demektir. Güven oyu yoklaması. Diyor böyle böyle bir durum var ne yapacağız? Şimdi milletin ağzından dökülen kalbindeki çıkıyor Esra Hazreti'nin lideri ya Resulallah bize desen ki şu denize dalın biz bilsek ki o denize daldığımızda öleceğiz biz seni gene bırakmayız. Sen bize göster bu denize dal de biz dalacağız biz sana bu kadar güveniyoruz. Biz sana bu kadar teslim olmuşuz Biz sana bu kadar yakınız Biz seni bu kadar çok seviyoruz Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar böyleydiler Ve bir şeyler başardı peygamber O da insandı ne yapabilirdi ki Soruyorum size Başına işkembe koymadılar mı He? Gittiği yollara dikenler koyup Ayaklarını kanatmadılar mı Taife gittiğinde taşlamadılar mı ya? Farz et ki dövüldün Farz et ki taşlandın Peygamberi olmuş. E insan o da beşer. Senin benim gibi. Peygamberi peygamber yapan yanındaki etfaydı. Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman İbnül Zadül Zadülmahat'ta uzun uzadıya naklediyor. O bölümü açın bir okuyun Allah rızası için. Ben özet konumuzda uzamasın diye alakalı kısmı söyleyeceğim. Müşrikler casus gönderiyorlar ki git bak bunlar ne haldiler. 2000 kişi gelmiş sahabe. Mekke'de on binler var. Git bak diyorlar ne haldeler. Adam gidiyor tabi geri dönüyor. Diyorlar nasıl? Diyor ki aklınız varsa bu adamlarla savaşmayın. Cık, gönderdik istihbarat getir sen bizi korkutuyorsun. Hayır dedi neden? Vallahi o emirin burnundan cerahat aksa onlar onu yalarlar. Onlar onun meclisinde otururken kız gibiler. Onunla konuşurken gözüne bakmaktan haya ediyorlar. Ben nice kralların yanına gittim böyle bir kavim görmedim liderini seven. Bu kavimle kim savaşırsa kaybeder. O yüzden geri dönün. Gidiyor Mekke'li müşrikleri korkutuyor müşrik onlardan biri. Aklınız var neyle? Tek başına peygamberin görüntüsüyle. Yoksa onun etrafında öbekleşmiş, işitmesini, itaat etmesini bilen, Allah'tan korkan ve Emirleriyle beraber, canları kadar sevdikleri emirleriyle beraber olan insanlar mı? İşte bu tevhid toplumunun, işte bu İslam toplumunun en temel karakteristik özelliğidir kardeşler. Birbirlerini işleri, birbirlerine sahip çıkışları. Çünkü o casus olarak giden müşrik diyor ki, ya Muhammed bak sen yanındakileri tanıyorsun aleyhissalatü vesselam. Bak bunlar seni satacak. Bak, hep de devlet istihbaratlarının, İslami cemaatlere bütün dünyada saldıkları bir tane korku var. Bak insanlar elektriğe sabrediyorlar. İnsanlar işkenceye sabrediyorlar. İnsanlar baskıya zulme sabrediyorlar da insanlar dostu tarafından satılmaya sabredemiyorlar. O yüzden diyorlar bak birbirinizi satacaksınız. İlk ekmeğe çalıştıkları şey Müslümanların arasında güvensizlik. Bak arkadaşın öttü sen de öt. iki hiçbir şey yok ortada. Hemen biri başlıyor alçak ötmüş her şeyi de konuşmuş. Ya ne yaptınız ki ne konuşacak arkadaş bir derse toplandınız ya. Sanki silahlı bir örgüt kurmuşlar da bir şey gizliyorlar yani. De ki derse toplandık da Allah'ın dinini dinledik Allah'ın ayetle sözlerini Resulünün sözlerini dinledik ya neyden korkacaksın çekineceksin ya. Yani. İşte insan kalbinde Allah'ı tazim ederse Allah'tan başkasından korku o kalpte ne verir? verir. Artık bu gibi korkular gelmez o kalb. Sonuç itibariyle hadisi tamamlıyorum. En önemli yer şurası. İtaat ne zaman bozulur? İlla en taraf fihim kufran buvahen. Onlardan açık bir küfür. Açık ama ha. Açık. İhtilaflı. Daha küfür diyenin neden küfür dediğini anlamadı. Böyle saçma sapan. Aklın, hevanın ortaya koyduğu. İki günde bir gömlek değiştirir gibi... Bir küfür, bir iman dedikleri şeylerden değil ha. Allah ve Resulünün küfür dediği ayet ve hadislerin açıkça anlattığı küfürler bunlar olursa eyvallah. Gördüğün ve Allah'ın kitabından yanında delil var. Artık beraat senin için nedir? Vaciptir. Artık o toplumdan itizal edip uzaklaşman gerek. Dördüncü özelliğe geçeceğim ama ders çok uzadı. Orada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse cahili toplumları diğer özelliklerini irdelemeye devam edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinde bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Huafini dava enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illantestagfiruke ve tub.